Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın Allah katında değersizliği. 507. Fihr oğulları kabilesinden el Müstevrit el Şeddat şöyle buyurdu. Ali selamet ve selam ile beraber ölü bir deve yavrusunun yanında durup ona bakan bir suvari kafilesi için dedim. Ali selamet ve selam bu sahibine değersiz göründüğü için mi ona attılar ne dersiniz dedi. Onlar da değersizliğinden atmışlardır Ey Allah'ın Resulü dediler Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Dünya Allah katında Şunun sahibi Yanındaki değersizliğinden Daha değersizdir buyurdu 508 Osman bin Ubeydullah bin Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabından birçoğu Şunu rivayet ettiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Dünya Allah katında Dünya Allah katında Hayırda bir sivrisineğin kanadına işte olsaydı Allah kâfire ondan hiçbir şey vermezdi. 509 Hasan'ı bahseden Ben öyle toplantılara ulaştım ki dünya onlardan birine helal olarak sunulurdu da onu bırakır ve Allah'a yemin olsun ki elime geçtiği zaman ondan dolayı ne olacağını bilemem derdi. 510 Malik bin Niyattan. Ömer bin Hattab 400 dinar aldı, bir keseye koydu. Sonra uşağına bunu Ebu Ubeyde bin Cerra'ya götür dedi. Sonra onun ne yapacağını görmek için evde bir süre bekle dedi. Uşak parayı ona götürdü ve Emir el-Mü'minin şunu bazı ihtiyaçlarınız için harcamanızı söyledi dedi. O da Allah dona ihsanda bulunsun ve rahmet etsin dedi. Sonra gel ey cariye, şunun 7 tanesini filana, şu 5 tanesini falana götür dedi. Nihayet hepsini bitirdi. Uşak Ömer bin Attaba döndü ve bunu ona bildirdi. Aynısını Muaz bin Cebel için hazırlanmış olduğunu gördü. Ömer ona bunu Muaz bin Cebele götür. Sonra onu ne yapacağını görmek için evde bir süre bekle dedi. Uşak parayı ona götürdü ve Emirel Mü'minin bunu ihtiyacınıza harcayın diyor dedi. O da Allah dona insanda bulunsun ve rahmet etsin. Gel ey cariye şu kadarını filana, şu kadarını da filanca'nın evine ve şu kadarını da falanca'nın evine götür dedi. Muaz'ın hanımı olaydan haberdar oldu ve biz de vallahi fakiriz bize de ver dedi. Kese daha ancak 2 dinar kalmıştı. O ikisini de ona yuvarladı. Uşak Ömer'e döndü. ve bunu ona bildirdi. Ömer buna sevindi ve onlar birbirinin kardeşleridir buyurdu. 511 Musa bin İsa Ebu İsa'dan. Ömer bin Hattab Haris oğullarının su içtiği yere geldi. Muhammed bin Mesneme'yi orada buldu. Ömer "Beni nasıl görüyorsun ya Muhammed?" diye sordu. O da "Vallahi seni istediğim gibi ve senin için hayrı isteyenlerin istediği gibi görüyorum." Seni mal toplamaya karşı kuvvetli, ona dokunmama konusunda iffetli, ona, onu bölüştürmekte adaletli görüyorum. Eğer eğrilecek olursan seni okluktaki oku doğrultur gibi doğrulturuz dedi. Ömer ne dedi o da eğer eğrilecek olursan seni okluktaki oku doğrultur gibi doğrulturuz dedi. Bunun üzerine Ömer ne dedi. beni erildiğim zaman doğrultacak bir topluluğun içinde bulunduran Allah hamdolsun dedi. 512 Abaye bin Refa'ye enrafiden bir köşk edindi. Bu köşkede bir kapı yaptırdı ve halktan sana ses kesildi dedi. Ömer bin Hattabe ulaştı. Bunun üzerine Ömer Muhammed bin Mesleme'yi elçi olarak gönderdi. Ömer bir işin istediği gibi olmasını istediğinde onu gönderirdi. Ona şöyle dedi. Sağadın yanında var ve onun köşkünün kapısını yak. Muhammed bin Mesleme Küfe'ye vardı. Kapıya geldiğinde çakmağı çıkardı, ateş hazırladı, sonra kapıyı yaktı. Bunun üzerine Sa'ad geldi. Muhammed bin Mesleme ona kendisini ve görevini anlattı. Sa'ad onu tanıdı ve itiraz etti. Muhammed, "Emrel Müminne, senin söylemiş olduğun Ses kesildi sözü ulaştı buyurdu. Sa'at bu sözü söylemediğine yemin etti. Muhammed bin Mesleme de bize emredileni yaparız. Seni yerine bu sözü söylemedim dediğini de söyleriz cevabını verdi. Sonra bineğine bindi. Fatı Ramaya geldiğinde onu ancak Allah'ın bileceği gibi son derece bir açlık isabet etti. Aniden bir koyun gördü ve hizmetkarı ne sarı ile birlikte gönderdi. Git ondan çobandan bir koyun satın al dedi. O namaz kılarken hizmetkârı koyunu getirdi. Hizmetkârı koyunu kesmek istedi. Muhammed namaz arasında onu yapmamasını işaret etti. Namazını bitirince git eğer çoban Müslüman bir köle ise koyunu ver, sarı al. Eğer çoban hürse koyunu geri getir dedi. Hizmetkari gitti, bir de baktı ki adam köle koyunu verip sarığı geri aldı. Muhammed Biney'in yollarını tuttu. Karşılaştığı her yeşillikten koparık biyerek nihayet geceleyin bir topluluğa ulaştı. Ona ekmek ve süt getirdiler. Eğer yanımızda bundan daha üstün bir şey olsaydı onu sana getirirdik dediler. O da bismillah açlığı gideren her helal kötü haram bir yiyecekten daha hayırlıdır dedi. <Gülüyor> Sonunda medineye geldi. Önce ailesine uğradı. Soğuk suyla serinledi, sonra gitti. Ömer ona gelince sana olan Hüsnü zannımız olmasa senin görevini yaptığını zannetmezdik buyurdu. Ve onun çok hızlı geldiğini söyledi. O da görevimi yaptım. saat da özür diliyor ve öyle demediğine dair Allah'a yemin ediyor dedi. Ömer sana Yemen için bir şey emretti mi diye sordu. O da ben öyle bir yer gördüm ki sen bana oradan bir şey almamı emret emreder misin? Hiç alırımayım dedi. Ömer kuşkusuz Irak arazisi bereketli bir arazidir. Medine halkı ise etrafında açlıktan ölüyorlar. Ben senin için soğuk Benim için sıcak bir şeyi sana emretmekten korktum. Sen Ali İsla hatı ve selamın şöyle buyurduğunu işitmedin mi? Mümin komşusuna aldırış etmeksizin doyamaz buyurdu. 513'ten 17'ye kadar aynı 18 Zuhreden İbrahim bin Abdurrahman bin Avf bana Muaviye'nin hilafeti zamanında temsilci olarak Muaviye'nin huzuruna girdiğini ve olayın şöyle geçtiğini anlattı. Özel odaya girdim. Şam halkından bir topluluğa selam verdim. Sonra oturdum. Onlardan biri bana "Ey genç sen kimsin?" diye sordu. Ben de "Abdurrahman bin Afn oğlu İbrahim'im." dedim. O "Allah babana rahmet etsin." Allah'a yemin ederim ki ben Ali Selatü vesselam'ın ashabıyla karşılaşacağım. Onlarla bir süre konuşup görüşeceğim diyerek bana şöyle bir haber verdi. Medine'ye Osman bin Affan'ın hilafetinde geldim. Abdurrahman bin Af'ın dışındaki asa bile karşılaştım. Abdurrahman bin Af Medine'nin bahçelik yerlerinde kendisine ait bir arazide olduğunu öğrendim. Bineğime bindim yanına gittim. Bir de baktım ki o Üst elbisesini çıkarmış. Elindeki demir kürekle suyu artlara sevk ederek araziyi suluyor. Beni gördüğünde benden utanıp küreği bırakıp gömleğini aldı. Ona selam verdim ve ona sana bir iş için geldim fakat ondan daha tuhaf bir şeyle karşılaştım. Size bize gelenden fazla bir şey geldi mi? Evet. Siz bizim öğrendiğimizden başkasını mı öğrendiniz diye sordum. Bunun üzerine Abdurrahman bize de ancak size gelen geldi. Biz de ancak sizin öğrendiğinizi öğrendik cevabını verdi. Ben de ona şöyle söyledim. Neden biz dünyada da azdan yetiniyoruz da siz ona rağbet ediyorsunuz? Biz cihat hususunda hızlı davranıyoruz da siz ağır davranıyorsunuz. Halbuki siz bizden önce geleneğinizde... demek size biz danksın bir sıkıntılarla denendik sabrettik de genişlikle denendik sabredemedik cevabını verdi. 519 Ma'mer'den o da Zühr'den Abdurrahman bin Af Ali Selatü vesselam'ın zamanında malının yarısı olan 4000 dinarı tasattuk etti. Sonra 40.000 dinarı tasattuk etti. sonra 40 bin daha tasattuk etti sonra 40 bin dinar daha tasattuk etti sonra Allah yolunda 500 atlı süvari hazırladı sonra Allah yolunda 1500 deve süvarisi hazırladı malının hepsi de ticarettendi 520 Sa'd bin İbrahim o da babasından Abdurrahman bin Avfa borçlu iken bir yemek getirildi Bunun üzerine şöyle söyledi. Musab bin Ümeyr benden daha hayırlı olduğu halde şehit edildi ve kendi hırkasıyla kefenlendi. Başı örtülse ayağı açılıyor. Ayakları örtülse başı açılıyordu. Hamza benden hayırlı olduğu halde şehit edildi. Sonra dünya nimetleri bize açıldıkça açıldı. Öyle ki iyiliklerimizin karşılığının hemen bize verilmiş olmasından korktuk. Sonra ağlamaya başladı ve yemeği terk etti. 521 Tarık bin Şihaptan Ali Selatü vesselam'ın ashabından hayatta kalanlardan olan Habbab'ı ziyaret ettiler. Ona müjdeler olsun. Ey Abdullah'ın babası Yarın peygamberin ashabı olan kardeşlerine varacaksın dediler. Bunun üzerine ağladı. Bu halinden dolayı da onu teselli etmeye başladılar. O da bu endişeden dolayı değildir. Ancak siz bana bir topluluğu hatırlattınız ve onlara bana onları bana kardeş diye adlandırdınız. Halbuki onlar oldukları gibi kendi ücretlerinden bir şey almaksızın beraber götürdüler. Ben ise bu amellerden zikrettiklerinizin sevabının onlar göçüp gittikten sonra ulaştığımız nimetler olmasından korkuyorum buyurdu.